Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesindeyiz. Saat 930 dört dakika geçiyor. Ve biraz önce söylediğimiz gibi bir konuğumuz var. Eren Can ileriyle beraberiz. Merhaba Eren. Merhaba Erdoğan. Merhaba. Merhabalar. Aa. Evet hoş geldin radyoya. Şimdi bu yani özellikle bu seneki gelişmeleri bu iklim meselelerin hem krizini hem de mücadele biçimlerini özellikle de senin uzmanlık alanının olduğunu da söyleyebileceğimiz bu e, finans dünyasının kömür başta olmak üzere petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara verdiği kredilerin rolünü filan üzerinde bir konuşalım iklim krizi kapımızda diyoruz söz sende Evet, iklim krizi kapımızda ve bu insan kaynaklı bir kriz bildiğiniz gibi. Ee, ana sebeplerinden biri fosil yakıtların kullanımı. Bunlar yakıldığında havamızı asıyı hapseden karbon ile e, kirletiyor. Fatih Birol'un başkanlığını yaptığı Uluslararası Enerji Ajansı'na göre şu anki gidişatla dünyamız bu asrın sonuna kadar 6 derece ısınacak. Bu evrendeki her bireyi ilgilendiren ve tehlikeli atan bir durum. Paris Anlaşması ise bu ısınmayı 1.5 dereceye sınırlanmak üzere imzalandı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneline göre 1.5 ile 2 derecenin arasındaki fark bile Pasifik ve Hint okyanusundaki gelişmekte olan birçok bir küçük ada devletin su altında kalarak yok olup olmaması, insanlığın... E %14 ile %37'sin ölümcül sıcaklığa maruz kalması deniz çiftliklerinde 1.5 milyar kilo ile 3 milyar kiloluk balık tarımda ise %3 ile %7'lik tahıl üretiminde bir düşüş anlamına gelir. Yani buna böyle evet, yani bir şey de oluyor değil mi? Yemek... Yani, şey de söylemek istedim. Alo. Yani e, bu genel Paris iklim anlaşmasında öngörülen iki derece ama tercihen bir buçuk derecede sınırlamak isteniyordu ve hükümetler de bu yönde konuşuyorlar ama bu söyledikleriyle yaptıkları arasında önemli farklar da var ve sadece işte senin sözünü ettiğin yarım derecelik Celsius fark bile. Pek çok ülkenin, Devleti, binlerce yıldır var olan ada devletlerinin yok olup olmamasıyla ilgili bir meseleyi içeriyor. Bir de tabii açlık falan gelecek. Peki ne yapmak gerekir diyoruz? Ne yapmak gerekir? Her şeyden önce, 2030'dan önce S-Gazı salınımlarını %50'ye, 2050'den önce ise sıfıra indirmek. Ve dolayısıyla küresel çapta sanayimizi, inşaat, tarım, ulaşım sektörlerimizi, enerji üretimimizin ve hayatımızın her dalında değişiklikler yapmamız gerek. Ee, özellikle enerji açısından bakılırsa e, gelişmemiş ve gelişmiş ülkeler veya daha doğrusu gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin arasında değişik sorumluluklar var. Avrupa Birliği ve OECD deyilen iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde 2030'dan önce kömürden, 2040'dan önce ise petrol ve gazdan arınmak gerek. Bütün dünyadaysa 10 sene sonra bunları yapmak gerek. Ayrıca yani özelliklik iletici olan tamamen vazgeçilmesi gerekiyor diyorsun yani. Öyle. öyle. Türkiye, Avrupa, Amerika gibi ülkelerde öyle. Evet. B de özellikle kirletici olan e, kömür, şist gazı, katran kumu, Arktik projelerini de hemen bugün durdurmak şart. Yani artık yeni proje başlatmamak lazım. Ama böyle böyle olmadı. Yani özellikle Greta Thunberg gibi genç iklim aktivistlerinin Iki seneden beri bu yılmadan yaptıkları gösterilerde ve çeşitli konferanslarda yaptığı, konferanslarda verdikleri konuşmalarda da yaptıkları konuşmalarda açıkça bunu lafta yapıp sonradan yapmadıklarını gerçekte, fiiliyatta yapmadıklarını söylüyorlar ve bu işin arkasında da ciddi bir finans dünyasının desteği var. Biraz da ondan istersen konuşalım. Tabi. Ee, tabii. Yani bütün iklim yakıcı sanayilerin arkasında finans sektörü var. Dünyanın en kirletici endüstrisi finans. Hiçbir proje ne yatırım, kredi ve sigorta olmadan gerçekleşemez. Onun için iklim faciasını yavaşlatmak için fosil sanayisine olan yatırımları, finansmanları, kredileri, danışmanlığı ve sigorta hizmetlerini derhal kesmek lazım. Yaptığımız yani araştırmalar. Evet. evet. Yani hayat ve sağlık sigortasını ve emeklilik fonlarını kapsamıyor tabii, değil mi yani bu? Kapsamıyor tabii. Yani bu şirketlerin yaptıkları kötülüklerden dolayı bu şirketler için çalışan işçiliği dışlamamak lazım. Çünkü onlar da mağdur bu sistemin. Evet. Bu önemli bir nokta. Peki Çok yani e, o zaman bu nasıl gerçekleşecek şimdi? Bir takım ilginç raporlar var. yani Onlardan da biraz bahseder misin? Yani bankacılığın özellikle fosil yakıt finansmanı e, karnesi üzerindeki durumları nasıl? Um, evet, e, 2020 bankacılık iklim değişikliği ve fosil yakıt finansman karnesine göre... Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Japonya ve başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 35 banka 2016 ila 2019 arasında fosil yakıt sanayisine 2.7 bin milyar dolarlık destekte bulundu ve bunların arasında çok azı yani J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citibank, Bank of America. Barclays, Çin Bankası, Japonya'da Mitsubishi Bankası, bu projelere ana desteği veriyor. Bu tabi sadece bankalaya değil mi? Aynı zamanda da sigortalarda bir destek veriyor. Nasıl? Hem bu iklim yıkıcı projelere sigorta sağlayarak hem de bu projeleri yürüten şirketlere yatırım yaparak destekliyor. Gördük ki dünyanın en büyük 30 sigorta grubunun arasında sadece 23'ünün kömür, 9'un katran kumlu ve sadece tek bir sigortanın öteki alternatif petrol ve gaz sanayilerine sigorta poliçeleri kasıtlayan politikaları var. E, yatırımları konusunda ise sadece 21 sigorta şirketin kömüre fakat sadece 9'u petrol ve gaz sanayisine yatırımı alıyor. Yani bu sigortalara çok paraya patlayacak faaliyetle hala destek oluyorlar ve sonunda bunların da cebinden çıkacak bunun parası ve halkın cebinden. Eren belki şeyi sorabilir miyim? Yani bir tek sigorta şirketinin diyorsun alternatif sanayilere sigorta poliçelerini kısıtlayan politika yaptığını yani daha doğrusu petrol, doğalgaz gibi fosil yakıta yatırım yapmasını onları sigortalamasını azaltan bir tek sigorta şirketi var öyle mi? Evet Aksa. Şimdi Aksa. bunun önemli olmasının sebeplerinden biri tabii çok az olması fakat aynı zamanda da rekabetçiliğine bakın zaten çok iyi kar eden AXA sigortası bu politikaları işletiyor. Niye siz de AXA gibi davranmıyorsunuz diyebiliyoruz ve onun için de bu aktivizm çok önemli çünkü iyi örnekler yaratarak bütün finans sanayisini iyileştirebiliriz. Evet, bu son derece önemli bir nokta bence de. Yani e, Doğrudan doğruya bütün şirketler finans şirketleri, sigorta şirketleri bankalar e, hepsi destekliyorlar. Onun için onların hiçbiriyle işbirliği yapılamaz denemiyor. E, bu yönde onları fosil yakıtları desteklemesin e, şeklinde baskı yapmak İklim aktivizmi yapmanın önemli olduğunu söylüyorsun yanlış anlamadıysam değil mi? Öyle. Bir de şöyle bir olay var. Finans endüstrisinde çok lobicilik var bildiğiniz gibi. Ve bu lobicilik veya karşı aktivizm de sürekli bu petrol, gaz ve kömür sanayisine destek oluyor. Bir e sesini duyamaz hale geldik. Duyuyor musunuz? Heh, şimdi duyuyoruz, evet. Ee, şöyle, Avrupa Komisyonu'nda mesela çok iyi bazı düzenlemeler yapılıyor. Ee, mesela Avrupa Komisyonu Yeşil Fonlar diye bir sürü finansmanı var ee, ve bu fonların kilitici endüstriyle faaliyetlere gitmemesi için de sürdürülemez faaliyetler sınıflandırması diye bir düzenleme var. Fransa'da, sadece Fransa'da, Fransa Bankalife Federasyonu, Fransa Sigortalife Federasyonu ve Fransız Fon İşletme Derneği Allianz ve Aviva dışında çoğu üyesi bu düzenlemeye karşı lobicilik yaptı. Ve bu finans grupların birçoğu da e, iklimik İttifaklarına, yani iklim eylem 100 artı, net sıfır fon sahibi ittifakı, iklim değişikliği kurumsal yatırımcılar grubu, bilim temelli hedefler girişimine ve bu girişimlere destek olmasına rağmen BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Swiss Reassurance gibi birçok üyeleri de düzenlemenin aleyhine çalışıyor. Yani bildiğiniz çok hmm. büyük bir ikiyüzlülük, hipokrizi var. Evet. Evet, ciddi bir riyakarlık var ve lobicilik yapıyorlar. Yani sürdürülemez faaliyetler sınırlandırılması diye bir düzenleme bir tarafta yapılıyor. Ama bankalar federasyonu gibi ve sigaretalar federasyonu gibi şeyler de bunun aleyhinde çalışıyorlar. İlginç bir durum var. Tabii çünkü geçse bu düzenleme, bu bankalar istedikleri gibi bu fosil yakıt sanayilerine finansman veremeyecek... Ve hissedar oldukları bu sanayilerde bu ek fonlara ulaşamayacak. Evet. Peki merkez bankalarının da çok sık adı geçmeye başladı. O konuda fosil yakıt sanayini sürekli destekledikleri gibi şeyler var. Özellikle bu demin sözünü ettiğim iklim aktivistlerinin Avrupa Merkez Bankası'na falan da yönelik eleştirileri vardı. Biraz da ondan bahsedebilir misin Heran? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi şöyle, Avrupa Merkez Bankası sürekli fosil yakıt sanayisini destekliyor ve bu özellikle de doğalgaz için geçerli. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'da 123 gaz santrali ve 48 doğalgaz sahasını işleten ve dünyada 96 boru hattı ve 97 sıvılaştırılmış gaz, doğalgaz terminali işleten 24 şirkette hissedar. Bu şirketler 62 yeni proje geliştirmekte ve bunların 36'sı sadece Total Veşel tarafından yapılıyor. Avrupa Merkez Bankası'na göre nicel gevşeme faiz alım stratejisinde piyasayı tarafsızca yansıttığını söylüyor. Fakat bunu şirketlerin büyüklüğüne orantılı bir şekilde yapıyor. Yani e, piyasa hastalandığında diyelim e, piyasayı yeniden canlandırmak için Avrupa Merkez Bankası gidip hisse satın alıyor ve büyük şirketlerden çok hisse, küçük şirketlerden az hisse satın alıyor. Yani hızlı büyüyen yüksek gelirli genç bir yeşil enerji şirketinden az hisse alırken Shell gibi 110 senedir çevreyi kileten devasa petrol şirketinden bu son sene 22 milyar dolar değer kaybetmesine rağmen ve negatif gelir elde etmesine rağmen yüksek payda hisse alıyor. Ayrıca petrol devlerine borç verip kredi teminatı olarak da yüksek riskli petrol ve gaz projelerini kabul ediyor. Açıkçası bu benim için pek tarafsız bir yaklaşım yansıtmaktan çok uzak. Merkez bankalarının görevi enflasyonu küçük tutup gerçek ekonomiye yani sizin bizim ekonominize destek vermektir. Ancak bu şirketler genel sermayede kayba sebep olan şirketler. Yani uzun vadede onları destekleyen merkez bankaları kendi amaçlarına karşı çalışıyor. Evet bu genellikle bu üzerinde durulmuyor. Medyada filan pek rastlanan bir şey değil ama koskoca Avrupa Merkez Bankası gibi dev bir şirketin, merkez yani bankanın, kurumun bu şekilde yapması pek bilinmiyor. Yani Shell gibi zaten artık tamamen doğa düşmanı olduğu tescillenmiş bir şirketin, şirketlerinden yüksek payda hisse almaya devam etmesi gerçekten skandal nitelikte bir bilgi yani. Bir, bir de Kesinlikle. ben bir şeyi merak ettim. Avrupa Merkez Bankası'nın bu durumu yani bir dizi şirkette muhtemelen sadece fosil yakıt da değil hissedar olmuş olması Avrupa Merkez Bankası'na özel bir şey mi yoksa mesela Türkiye Merkez Bankası veya ulusal diğer merkez bankaları aynı durumdalar mı? Her birin hisse sahibi mi bunlar şirketlerde? Ee, yani piyasa tarafsızlığı politikası yürüten bütün merkez bankaları, tabii bunların başta Amerikan Fed olmak üzere böyle politikalar yürütüyor. Ve bu hmm. kirletici şirketlerinden de hissedar. Hmm. Peki burada şey, yani bir de zaten hmm. e, petrol ve gaz sanayi, Berbat durumda yenilenebilir enerji özellikle güneş ve rüzgarın da büyük maliyetlerinde büyük düşmeler olduğu hatta son derece artık yüzde doksan oranında ucuzladı gibi bir şey var. Buna niye, ne kadar nasıl yatırım yapıyorlar? Yani Avrupa Komisyonu'nun yeşil fonları tabii bu yeşil enerjiyle büyük yatırım yapıyor. Merkez bankaların yapması gereken bu nicel gevşeme politikalarında piyasa tarafsızlığını kaldırıp yani şirketlerin büyüklüğüne orantılı yatırımları kaldırıp bu şirketlerin ısıtma potansiyeli ve iklim değişikliğiyle ve bu krize olan siyasi ve politika e, uygulamalarıyla ne kadar para kaybedeceğini öngörerek e, bu gelişmekte olan yeşil sanayilerin de ne kadar para kazanacağını e, düşünerek yatırım yapması şart. Evet. Bu yönde ufak bir kıpırtı var ama yani yenilebilir enerji giderek büyürken e, fasil yakıtlardan tamamen çıkıp bankaların bunları bu desteklemesi beklenir. Peki bir de en önemli meselelerden biri özellikle Türkiye açısından fevkalade önem taşıyan bir numarada diyebileceğimiz kömür meselesi var. Finansla kömür ilişkisini bize anlatır mısın biraz Eren? Tabii. Aynı şekilde e, finans kömür sanayisine de e, destek veriyor ve bu kömür sanayisi de gerçekten en korkunçlarından biri. Ee, yani orman kıyımına yol açan, e, sorunum hastalıklarına yol açan ve gerçekten halka zarar veren bir sanayi. Ee, Reclaim Finance NGOs'un e, Paris bazlı e, bir sivil toplum ve düşünce kuruluşunun gerçekleştirdiği Coal Policy Tool'a göre e, dünyanın en büyük, 200 banka grubu fon yöneticisi ve fon sahibinin ve 30 sigorta grubunun 209'unun hiç kömür politikası yok ve 237 kurumun ise politikalı hiç etkin değil. Ancak bu kuruluşların 18'in iyi bilimsel e, iklim hedeflerine uyan hedefleri ve politikaları var. Bu politikaların hepsi de son iki senede gerçekleştirildi ve nasıl, nerede? Çoğu Fransa'da gelişti ve sivil toplum baskısıyla gelişti. Yani ne görüyoruz? Sivil toplum gerçekten ayaklanınca bu finans kuruluşları da diz çekmek zorunda kalıyor. Bir de kömür politikasından konuştum. İyi bir kömür politikası ne demek? Bir kere finans kuruluşlarının bütün kömür projelerinden derhal çekilmesi şart. Paris anlaşmasının imzalanmasından beri dünyanın kömür elektrik kapasitesi 135 GW arttı. Yani Almanya, Japonya ve Rusya'nın toplam enerji ihtiyacını karşılayacak kadar. İnşa edilen her santral de Paris anlaşmasına doğrudan aykırı. İkincisi yeni kömür altyapısı, santral ve maden geliştiren ya da eski santral satın alan şirketlerden derhal çıkmak lazım. Buna tek istisna kömür santrallerini yıkmak için satın alan şirketlerdir. Üçüncü evet, nokta tabii. santral ve madenlerin ticari faaliyetlerini yüksek bir yüzdeliğine oluşturan yani kömüre bağımlı elektrik üretimi faaliyetlerinin gelirlerin yüzde yirmisinden fazlasını oluşturan şirketlerden çıkmak lazım. Aa, diyeceksiniz ki bazı çok büyük şirketler var. Glencore, Anglo-American gibi. Ee, bu şirketlerin... İçinde kömür çok küçük bir yüzdeliği yapabilir, fakat gene de çok kömür üretiyor. Bunlardan da çıkmak lazım. Son nokta ise, e, bunların hissedar güçlerini kullanarak bütün şirketlerden bir kömür çakış planı istemesi lazım. Ve bunu da tabii 2030-2040 zaman çizelgesini takip eden e, bir cetvelle yapmak lazım. Evet yani bu, Peki bunun e, Türkiye'deki durumu nasıl? Yani bu yıl e, Ağustos ayında bir e, sim toplum kuruluşunun e, muğlada ve başka yerlerde nasıl bir finans sağlandığı konusunda bilgilerle konuşmuştuk. Biraz ondan da Türkiye'de çünkü çok ciddi bir kömür, term, kömür yakıtlı termik santraller bir sürü proje var. Finans dünyası nasıl bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu nedir? Anlatır mısın birazcık? Tabii ki destekliyor. Ee, yani mesela Milasseköy madeninin inşaatı 21 köyün taşınmasına gerektirebilir. Ve e, hem Çin'den hem Avrupa'dan birçok banka da destek veriyor bu projelere. Bir İtalyan engeosu dediğiniz gibi e, Recom diye. Um, çok iyi bir rapor yazdı ve Muğla'daki köy ve Kemerköy kö kömür santrallerine nasıl destek verdiğini gösterdi İtalyan UniCredit Bankası'nın. Bu raporu da çıkarta çıkartmaz UniCredit sadece Türkiye'de değil bütün kömür santrari maden ve altyapı projelerinden çekildi ve e, kömür santrari madeni ve altyapıyı geliştiren şirketlere desteği kesti. Fakat sivil toplum baskısı ancak demokrasisi olan ülkelerde çalışabilir. Ee, en çok destek veren ülkelerden bir tanesi bu kömür santraline Çin ve Çin bankaları. Adana'daki yumurtalık ilçesindeki 2015'te onaylanan ve 2021'de inşaatı bitmesi planlanan ee, 1.3 gigawattlık embahunutlu kömür santralinin %50.1'i Şangay elektriğe ait. Ve 3 Çin Bankası 1.3 milyar dolarlık bir kredi verdi. Bu bankaların hiçbirinin kömür politikası yok. Ve gerçekten yani buna karşı çıkmak çok zor oluyor. Bunun borcunu da halk ödüyor. Hem sağlık borcunu hem tabiat borcunu hem finansal borcunu. Evet, şimdi artık konuşmanın da sonlarına doğru geliyoruz ama önemli bir şey var. Bunun nasıl çok kapsamlı bir şekilde bilgi verdin bize. Çok teşekkürler. Yani fosil yakıt sanayinin en çok istediği şey aktivistlerin ve tabandan yükselen hareketin pes etmesi. Yani... Bu konuda neler 2020 sen de dediğin gibi önemli gelişmelere sahne oldu iklim aktivizmi açısından dünyada nasıl devam edilmesi önümüzdeki yılı çok kritik bir yıl oluyor bütün yıllar kritik ama en kritik yıllara girdik artık nasıl devam etmemiz lazım Tabii bu iyi bir kömür politikası geliştirmiş olan 18 ...finans kuruluşu sivil toplum baskısıyla geliştirdi. Ee, bu kirleten endüstriyeler sınıflandırmasını da... E, ...temiz endüstriler sınıflandırmasını da... ...sivil toplum baskısıyla yaptı Avrupa Birliği. Yani e, aktivistler ve öğrenciler, biyologlar ve iktisatçılar... hak savunucuları ve hukukçular, ilerici siyasetçiler ve politikacılar... Bu şirketlerin içindeki hayırsever yatırımcılar ve iyi niyetli sosyal sorumluluk yöneticiliği ve en önemlisi halklar direnince kazanabiliyoruz. Her birimiz çevreye olan sorumluluğumuzu üstlensek bu savaşı kazanacağız. Evet, Bu çok önemli bir nokta altını çizdiğim bence de. Yani özellikle mesela yalnız... ...bildiğimiz aktivist tipleri değil... ...aynı zamanda bu şirketlerin içindeki... ...bazı yatırımcıların da ki bunların... ...sayısının da artmakta olduğunu görüyoruz... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... Rockefeller'ların torunları bile... ...ayrı yatır... ...şey yapıyorlar, aktivizm yapabiliyorlar... ...ve engelleyebiliyorlar... ...ve işte sosyal sorumluluk... ...yöneticilerinin de... doğayı korumak... ...yönünde olanları bu şeyi... ...yapabiliyor... Dolayısıyla bu yönde devamını getirmek durumundayız. Peki çok son dakikada bir de senin ne yapmakta olduğunu da sorarak bitirmek istiyorum. Yani mahalle meclisinde iklimden sorumlu meclis üyesi olduğunu biliyoruz mesela Paris 14. bölgesinde. Bu nasıl oluyor? Bir 30 saniyede anlatabilir misin? <gülüyor> Tabii, şimdi Paris'in her mahallesinde bir mahalle meclisi var ve bu meclislerde halkı ilgilendiren, yani sıfır düzeyinde yapılacak politikaları değerlendirip yürürlüğe koyuyoruz. Bu bizim mahallemizde yeşillendirme projeleri olarak, bisiklet yolları olarak ve iklim dostu altyapıya yatırım şeklinde kararlar vererek oluyor. Bu baskıyla mahalle meclislerince e, siyasetçile doğru, e, nasıl diyeyim, e, hem fikirler hem e, izin verek bu iklim transisyon halk düzeyinde de hızlanmasına yol açıyoruz. Evet, yani senin bir de bildiğim kadarıyla şirketlerin bu konudaki toplumsal sorumluluğu konusunda da bir raporun var. Yani ciddi bir iklim adaleti mücadelesinin içindesin. Ee, yakında ilişkilerimizden. Evet, her, her düzeyde savaşmak lazım. Kesinlikle. En yüksek çok makamdan doğru. halka kadar her düzeyde kazanabiliriz. Erencan ileri çok teşekkür ederiz. ileride daha önümüzdeki sene. E, Açık Radyo'nun çeşitli programları içinde daha yakın işbirliği yapma umuduyla iyi seneler dileyerek bitireyim. Çok teşekkür ederiz. Çok katılırız. teşekkür ederiz. Seyirkle. Ben size teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet bu şekilde de, de ikinci saati de doldurmuş olduk saat 10'da. E, birazcık e, uzatacağız elimizde kalan birkaç önemli haber vardı. Yani bütün önemli haberleri konuşmak için zaten bütün günü almamız lazım ama biz özetleyerek de olsa önemli kadın cinayetlerinden de bahsedeceğiz birazdan şimdi bir küçük ara verelim sonra devam edeceğiz. Açık kaset.